Güzel Rozental ile haftanın karikatürleri. Günaydın güzel merhabalar. Günaydın, günaydınlar herkese. Günaydın. Günaydın Şeryal. Nasıl haftanın karikatürleri? E, vallahi e, bu hafta öncelikle galiba Seyfettin Gürsel'den özür dilemem gerekecek. Çünkü e, ekonomiye gireceğim. E, ekonomi ağırlıklı biraz. E, hmm. Ve karikatürle ekonomi bir araya gelince de işler e, karışıyor diyeceğim ama hayır sulanıyor. <gülüyor> Halbuki ekonomi ciddi bir şey değil mi? Yani malum e, ülkede e, oldukça ciddi, ilginç ve tuhaf şeyler oluyor. Örneğin gıda ve temel ihtiyaç ürünlerine zamlar geliyor arda arda. Yağmur gibi hatta. Hatta e, yani neyse e, tuvalet kağıdı konusuna gireceğim ama enflasyon da hiç o kadar <gülüyor> yüksek görünmüyor. Evet. Değil mi? Yani, yani kimine göre gözükmüyor? E, işte, yani... Anlamak zor ee, ama biz karikatürcüyüz tabii, anlamaya çalışıyoruz, değişiyoruz. Ee, şu tuvalet kağıdı meselesi var ki hakikaten ona akılsız vermiyor. Gerçi kağıt ürünlerine gelen yüzde yüzü aşan zamlar yüzünden kitap falan da basılamıyor ama e, daha önemlisi tuvalet kağıdı tabii. Gazete Pencere'den e, Gülen Çelik, sıradan bir aile resminin tuvaletteki o hazin daha doğrusu Müşkül durumunu yansıtmış e, çizgileriyle. Müşkül sıfatını ben burada e, lafın gelişi olarak kullanmadım. Yani affedersiniz ama e, yüz numarada başımıza gelebilecek en tatsız hadise ne olabilir? İşte son anda yani bütün işler bitmiş ve bakıyorsunuz tuvalet kağıdı yok. Hmm. E, fakat Bülent Şeli'nin karikatüründe durum o kadar trajik değil. Tuvalet kağıdı rudosu yerli yerinde duruyor. Hem de bayağı kalınca. Ee, ama adamca nedense böyle Sphinx gibi e, hareketsiz oturmuş kağıt rulosuyla uzun uzun bakışıyor. Yani, biraz Hı. endişeli bakıyor. Ee, uzunca bir süreden beri böyle oturup baktığını da tuvaletin dışında kapıda sıranın kendisine gelmesini beklemekte olan oğlunun seslenmesinden e, anlıyoruz. Ya da çocuğunun, kızı da olabilir tabii. Baba baba çıkıyor musun? Bir saat oldu. Adam cihazdan tık yok, ses yok. Gözleri böyle tuvalet kağıdı klosusuna dikilmiş, öylece bakıyor, bakka kalmış. Bakışı çok iyi Evet. Nasıl? Yani sabitlemiş bakışı yani. Evet, sabitlemiş, böyle kilitlenmiş. E, tanıyoruz bu bakışı. Yani biterse yerine yenisini nasıl koyacağız bakışı bu? Evet. Bitti ne yapacağız? Ee, Bülent bu karikatürü itmeye, çizmeye pardon Internetten neden ise bir ay önce internet üzerinden 48 liradan satılan 32'li tuvalet kağıdı fiyatının 100 lirayı aşması. Yani yaklaşık %112 artmış fiyatı. Bu da e, ekonomik bir dilemle e, neden oluyor değil mi? Yani Kasım ayında TÜİK'in açıkladığı tüketici fiyat endeksi aylık bazda yüzde 3.51miş. Toilet fiyatının, e, Tuvalet kağıdı fiyatının da artışı yüzde 112. Yani fark yaklaşık yüzde <gülüyor> yüz bir şey diyeceğim ama e, olmuyor, uymuyor, matematik falan da uymuyor. Seyfet'in Gürsel ne diyecekti, bunları bilmiyorum. Bu yalnız ekonomik krizlerle tuvalet kağıdı arasındaki ilişki bana artık bayağı ilginç gelmeye başladı. 2008 krizinde de bu çöken ekonomilerden bir tanesi İzlanda'ydı. Orada da en büyük kriz tuvalet kağıdında yaşanıyordu. Ülkede tuvalet kağıdı bitmişti hatırlıyorum o tartışmaları. Yanınızda işte turist olarak gelenlere diyorlardı ki çantanızda. Tuvalet kağıdı getirin falan. Korkudan, bir yandan... en, en, endişeden, endişeden, korkudan. Çünkü <gülüyor> <gülüyor> bir şeyden. yandan bu kadar da böyle yıllar öncesine kadar giden bir kültür değil yani tuvalet kağıdı. Bilmiyorum nasıl böyle bir... şeyde de COVID, Covid krizinde de tuvalet kağıdı krizi yaşanmıştı hatırlayacaksam. Evet Hem tabii. Yani e, Amerika'da, Avrupa'da yani. falan yani bütün marketler, raflar boşalmıştı. Öncelikle tuvalet kağıdına hücum vardı. Böyle Bu önemli şey, bir meta. Bilim kurgu filmini hatırlar mısınız? Demolition Man diye çok eski 1994 yapımı Orada 3 deniz kabuğu vardı tuvaletlerde. Artık şey kağıdın olmadığı bir dönem. Nasıl kullanıldığına dair hiçbir bilgi yoktu filmde ama tuvaletlerde 3 <gülüyor> deniz kabuğu vardı. <gülüyor> Peki, isterseniz şu tuvalet işini sabah sabah <gülüyor> son verelim peki. E, TÜİK'e dönelim yine. E, şimdi aslında bu TÜİK'in verileri kimilerinin işine de gelmiyor değil. Bakın e, Latif Demirci, ki e, karikatürlerini de çok severek, beğenerek izlerim. Ama nedense bir süredir Hürriyet Gazetesi'nde rastlayamıyorum artık. Instagram'dan takip edebiliyorum. E, geçen hafta yine Instagram'dan aldığım bir karikatüründe... E, fiyat e, pahalılığından yakınanlara basit bir çözüm önerdi şöyle ki karikatürde bir lokanta köşesini görüyoruz fakat bu öyle sıradan bir lokanta değil bir dernek lokanının çok tipik lokantası ya da kafeteryası diyebiliriz buna e, böyle köhne bakımsızdır ama içerisi sımsıcaktır böyle herkes birbirini tanır ile garsonlar iç içedir, e, içi dışlıdır dernek üyeleriyle ya bilenler bilir yerlerde böyle kimsenin eğilip toplama zahmetine katlanmadığı çatallar, bıçaklar, e, bazı peynir artıkları falan vardır. E, aynen böyle bu kareyi yansıtmış bize natif e, denizci. E, derneğin adı ise karikatürdeki derneğin adı ise başkent istatistik Sevenler ve üreticileri dernek lokali. Yani kısaca bir süt diye bunu okuyabiliriz herhalde. İşte bu İstatistik Sevenler Derneği'nin lokantasında masaların birinde yemeklerini bitirmiş, hayranlarını falan da içmiş olanlar iki tane vatandaş e, görüyoruz. Bir tanesi bıyıklı olanı derneğin e, o emektar garsonunun getirmiş olduğu hesap pusulasını kızgınlıkla inceliyor. Bu ne ya diyor. Ardından da talimatını geçiyor. Bizim derilerden hesaplayın şunu. Yani tekrar hatırlatayım. Derneğin adı Başkent İstatistik Sevenler ve Üreticiler Derneği. Bir süt. Evet, bir süt. Şimdi Latif Demiş'in neden Hürriyet kasesinde yok? Bir süredir <gülüyor> anlıyorsunuz değil <mi>? Evet. <gülüyor> Efendim. Şimdi geçen hafta tuvalet kağıdı gibi gıda fiyatları da TÜİK'e çaktırmadan... E, sayılı bir e, zıplama gerçekleştirdi. Diğer yandan Dünya Gıda Günü Ekim'de kutlamıştık o günü. Artık erilerde kaldı. Fakat Birleşmiş Milletler'in iki ay önce yaptığı açıklama halen güncelliğini koruyor. Şöyle demişti, bakın hatırlayın: Şu anda Etiyopya, Madagaskar, Güney Sudan ve Yemen'de yarım milyona yakın insan kıtlık benzeri koşullarda yaşıyor. Son birkaç aydır Burkina Faso ve Nijerya'da da korumasız bir kesim bu koşullarda yaşamaya başladı. Öyle aktarmıştım iki ay önce. Ee, şöyle devam ediyordu. Çeşitli ülkelerde 41 milyon insanın daha açlık koşullarına düşme tehdidiyle karşı karşıya olduğunu bildiriyor. Ve acil olarak yardım kampanyası başlatmak gerekir diyordu. Ee, Dünya Gıda Günü'nde Birleşmiş Milletler. Ee, Ercan Akyol'un karikatürüyle bu çok önemli ve tehlikeli zıtla bir kez daha e, dikkat e, çekilmiş oluyor. Yine bir lokantadayız bu defa. Fakat burası e, biraz önceki gibi dernek lokantası dernek lokali değil. Daha şık, e, pahalıca bir lokanta olsa gerek. E, da restoran zaten. E, garsonumuz orta yaşın üzerinde, klasik giyimle. Smoking papyon, mendil, bütün aksesuarlar varlar her şey yerli yerinde. Müşteri de oldukça kalantor ama biraz görgüsüz galiba çünkü peçetesini boynuna dolamış. Sırtını da restoranın o sokağa bakan vitrinine dönmüş. Öpürlederek kahvesini yudumluyor. Yemek bitmiş. Masanın üzeri bu kalantor müşterinin yediği yiyeceklerin boş tabaklarıyla dolu. Bolca da tabak var. Yani menüde ne bulduysa tüketmiş sanki kendisi. Ha, i̇çtiği şarap <gülüyor> kadehter. Çok Yok şıra olmasın o şarap mı? Peki. Ben, ben öyle yorumladım da fark etme. Açtırmış peki. <gülüyor> Şirkedir belki. <gülüyor> evet kalitelidir. Şato. Düğü neyse. E, metal kovanın içine soğutulmuş. Kadehte de bir iki yudum kalmış. Gitmemiş. Hı. Ancak bu karikatürde bir kişi daha var, dikkatinizi çekmek istiyorum. Restoranın dışında, camın ardında, e, o yemeğini bitirmiş olan müşterinin tam arkasında e, masanın üzerindeki toplanmayı bekleyen kirli tabaklardaki artıkları yutkunarak seyrediyor o vatandaş. Başında kasketi, iki elini cama dayamış böyle, gözlerini de kocaman açmış, Ağzından, ağzının sularını böyle... ...akıtarak o manzarayı seyrediyor. E, müşteri ise... ...her ne kadar sırtı bu garibana dönükse de... ...adamın farkında aslında. E, gayet umursamaz bir ifadeyle... ...çok güzel çizmiş, belirtmiş, belirlemiş o... ...ifadeyi Ercan Arkyol... E, ...kendinden çok emin bir ses tonuyla... ...sağ başparmağıyla baş parmağıyla da camın ardındaki adamı... ...göstererek... E, ...hesabı o ödeyecek... ...diyor talimat veriyor garsona. Yani vatandaş ödeyecek. bu kadar seyir e, tabi bedava değil. Hesabı tabi desin bari. Öyle evet, tabi. Şimdi Akyol'un bu karikatürü aslında bizim e, güncel sorunumuz olmanın ötesinde gerçekten de çok evrensel bir soruna parmak basıyor. E, İngiltere'deki hangi proje, yani açlık projesi adlı e, yardım kuruluşunun tahminlerine göre dünyada 690 milyon insan kronik açlık koşullarıyla yaşıyor ve bunların yüzde 60'ı kadın. Yani bir de Covid-19'un etkisini de koyacak olursak yoksulluk sınırının altına düşme tehlikesiyle 850 milyon karşı karşıya şu anda. İmiş. Evet. evet, yani Afganistan'ın son durumuna ilişkin bir rakamı da hatırladım. Biz de bunu vermek vermiştik Yani nüfusunun yarısı açtık sınırında. Bütün bir ülkenin. Evet. Şimdi hafta içinde e, The Cartoon Movement e, adındaki internet platformunda tam da bu konuda e, çok ilginç, çok güzel ve grafik anlatım olarak da çok güçlü bir karikatür vardı. Onu kaçırmak istemedim. E, bu karikatürün çizeri Julio Carion Cueva. Peru'du bir sanatçı ve aynı zamanda tarihçiymiş o. Karikatürlerinde Kari imzasını kullanıyor. Kari'nin bu anlatmak istediğim karikatürün zor bir karikatür aslında. Adı Kapitalizmin Senfonisi. Şimdi bu karikatürde iki tane kuyruklu piyano görüyoruz. İkisi de siyah tabii. Kıpkırmızı bir zeminin üzerinde karşılıklı olarak yerleştirmişler. Kuyrukları da birbirlerine bitişik. Biz onları yukarıdan, tam tepeden e, görmekteyiz. Şimdi kuzey yönündeki piyanonun başında Beethoven'ı andıran bir e, piyanist var. Beethoven herhalde. E, heyecanla parmaklarını piyanonun tuşlarının üzerinde gezdiriyor. E, Piyanoda da tabii karikatürlerde olduğu gibi dile gelmiş. Bir baloncukta e, çıkardığı notaları e, konuşma balonunun içinde bize sunuyor. Sanki Beethoven'ın kendi beşinci senfonisini seslendiriyor e, gibi anladım ben bu piyanonun başına. Malum beşinci senfoni bir başkaldırı senfonisi olarak e, adılır ya e, çoğu o zaman. Evet. Şimdi Beethoven'ın tam karşısında bu kez güney yönündeki ikinci piyanonun başında oturmakta olan ise e, göremiyoruz. Çünkü kafasında silindir siyah bir şapka var. O onun kimliğini gizliyor. Ama biraz dikkatlice bakınca üstünde oturmakta olduğu taburenin aslında tabure değil de bir para destesi olduğunu görüyoruz. Banknot. Para destesinden yapılmış. Barkodlar. Evet. evet. Üstelik e, piyanonun siyah beyaz tuşları da aslında bakın bir barkod. Bildiğimiz bir barkod, uzunca bir barkod. Evet, Şimdi daha Evet. Hal böyle olunca kano'dan çıkan notalar da biraz daha farklı değil mi? Yani nota bilgisine de gerek yok. Bunların bazılarını rahatlıkla okuyabiliyoruz. Çünkü aralarında bolca dolar, avro ve yen simgeleri var. Yani tekrar hatırlatayım. Bu karikatürün adı Kapitalizmü Senfonisi. İçeriğinde bolca zenginlik, çevre yıkımı, tüketim ve sömürü var. İyi dinlemeler diyelim. Evet. <gülüyor> var mı? Bu parça var mı sizde? Yok. Arşivinizde, Buyur. koleksiyonunuzda. <gülüyor> Onu bulmayın ama bir başka parça var. Onu bulmanızı hakikaten özlediğim bir parça üstelik. Ee, hazırda müzikten gidiyoruz. Ee, geçen hafta e, sayenizde diyeceğim, özdeşin sayesinde ilk e, bir buçuk bölümünü izleme şansını yakaladığım e, Bidos'un Get Back belgeselinden söz etmek istiyorum. Evet, Get Back. Yaklaşık 9 saat sürüyormuş, evet. Her bölüm 3 saate yakın. Ben belgeselin ilk 4,5 saatini izleyebilirim ne yazık ki daha fazlasını. Çok uğraştım ama internet problemi yüzünden bir türlü bağlanamadım. Legal değil herhalde galiba, neyse. Fakat izlediğim kısımlar gerçekten o, dönem, o dönemleri de yaşamış biri olarak bana son derece ilginç ve doyurucu geldi. E, anlatmak istediğim karikatürde bu belgesel nedeniyle çizildi. E, New Yorker dergisinde yayınlandı geçenlerde. Karikatürün çiz, çizeri Jack diye okunuyor ama öyle değil. Yani g A K. -E, e, g -K. Evet. Jason Adam Katzenschein asıldı bu. Jack diye geçiyor. E, karikatürde o ünlü grubu tıpkı e, belgeselde olduğu gibi. Enstrümanların başında işte stüdyoda prova yaparlarken ya da e, kayıt yaparlarken. E, fakat daha da ilginç aslında e, belgeselde yeni bir parça arayışındayken e, görüyoruz galiba bu karikatürde. Paul McCartney, George Harrison ve John Lennon gitarlarını almışlar. Çember şeklinde oturuyorlar. E, Ringo, Ringo Starr ise biraz daha yukarıdaki bir platform üzerinde kurulmuş olan o baterisinin başında. Oturmuş e, tıpkı belgeselde olduğu gibi buraya kadar her şey gayet normal ama unutmayalım bu bir karikatür ve karikatürlerde çoğunlukla e, normal hayatta göremeyeceğimiz anormal olaylar cereyan edebilir. E, şimdi belgeselde prova ve kayıtlar esnasında ortalıkta gezinen kimi kişilerin e, grup üyelerini yiyecek ve içecek ihtiyaçlarının karşıladıklarına şahit oluyorduk. Bu kişiler ellerinde fincanlar, su bardakları falan, kimin zaman sandviçlerle ortalıkta dolanıyor, servis yapıyorlardı. Ee, Jack'in karikatüründe ise bu kişilerin yerinde başka bir görevli var sanki. Ee, o da bir insan değil. Sekiz kollu bir atapot. Üstelik de bu sevimli, kocaman atapot çevre düzeninden de sorumlu. Yani sekiz kolluyla birden aynı anda... E, çevrede dizilmiş olan e, saksıların bakımını yapıyor. Çiçekleri suluyor. E, Karikatür bu ya. İşte o esnada Atapot'u seyreden Ringo da ne geliyor? İlham geliyor tabii. Arkadaşlar diyor, sanırım bir şarkı için fikrim var diyor. Yani bundan sonrasını biliyoruz hep birlikte. Octopus Garden yani Atapot'un bahçesi adlı ünlü bestesini yazıyor. Ama o parça şeyde değil. Let it, it bir albümünde değil. Yani belgeselin konu ettiği albümde değil. Ebi Rod'da yer aldı. Hı hı. Evet. Bir Hemen bir komple teorisinde bulunayım mı? Acaba bu ahtapot yoko Ono'yu <gülüyor> temsil ediyor olabilir mi? <gülüyor> çok çok spekülasyon aklımdan, vardır. Çünkü, aklımdan, çünkü belgeselde o da var. Etrafta aklımdan geçmedi değil. Evet, <gülüyor> aklımdan <Laf> yoktur. Komple <gülüyor> teorilerini <biliyor musun? gülüyor> Bir ara meşhur çığlıklarını falan dağıtıyor böyle. Evet. Grup o ayırdı, o sebep oldu falan denir ya. Ama ben o de değilmiş, değilmiş, değilmiş. Değilmiş evet, belgeselde o da var değil mi? Bu arada Ringo'nun da e, ahtapotların o yuvalarını deniz kabuklarıyla süslediklerini o e, Peter Sellers'in ki o da belgeselde bir ara boy gösteriyor yatıyla yaptığı bir deniz yolculuğu sırasında öğrenmiş. O güne kadar hiç ahtapot yememiş e, Ringoz'da. Ve çok şaşırmış, çok da sevmiş bu e, ahtapotun tutumunu hani e, bahçesini deniz kabuklarıyla, rengarenk deniz kabuklarıyla süslemesini falan. Bu şarkıda öyle doğmuş olmuş derler. Şu anda yemişler mi ahtapot Herhalde. <gülüyor> <gülüyor> Denizi atmıyorlar. Çok korkuş bir şey o. Neyse. Eee ben buradan bir de e, merhum e, Cüneyt Cebelon'a da bir merhaba demek istiyorum. Ahtapot'un Bahçesi programı sunardı eskiden değil mi? Yanamıyorum değil mi? Evet. Evet. Peki e, yine geçen hafta Guardian'de e, yayınlanan Adrian Charles e, isimli bir yazıdan... Bir iki cümle aktarmak istiyorum size bu konuyla ilgili. Yani daha doğrusu bu belgeselle ilgili. Şöyle demiş Adrian Charles. Birincisi diyor, o diyor yani bu filmin çekildiği zamanlarda ne kadar az plastik ve ambaraj varmış. Ne, bu 70 hep... bu arada. O evet evet 70'ler. 70. 70, 70, 70, tam 70. Öyle mi? Evet. 68, 69 diye Neyse evet. peki. Sandviçler hep Doğru, diyor, olabilir. Gerçek... 69'da olabilir. Doğru. 70'deki evet. albüm için çünkü çekiliyor. Hı hı hı. Sandviçler diyor hep gerçek tabaklarda getiriliyordu ve gerçek bardaklardan çay şey içiliyordu diyor. Ondan sonra kafe işlerine falan girmiş çevredeki kıyafetler diyor gayet rahat ve sıradan idi. Yani kimse kendini kasmıyordu fakat e, fakat daha da önemlisi. Cep telefonu olmaması. Tuvalet ah, yani. <gülüyor> <gülüyor> kağıdı olmaz olur mu Özdeş ne <gülüyor> Var yapıyorsun? mıydı o zaman peki. Bolca. <gülüyor> Çok boldu. Ama cep telefonu Ay, yoktu. Plastik Şayet... cep telefon daha azdı. Evet. Olamaz ve... herhalde. <gülüyor> Çok önemli bir noktaya temas ediyor. Cep telefonu olsaydı diyor. Kesinlikle bu dört kişi birbirlerinin çaldıklarını dinlemek ve birbirlerine odaklanmak... Ee durumunda olmaz onun yerine başka şeylerle meşgul olacaklar dışarısıyla mesaj, mesajlaşacaklardı anı dışarısıyla paylaşacaklardı diyor ve o yaratıcı kaygı ve enerji odanın dışına sızacaktı aynen böyle yazmış yani o enerji dışarı sızacaktı ki ben katılıyorum aslında yani e, bir de yani günümüzün o hızlı televizyon, televizyonculuğuna da bir eleştiri getirmiş Belgeselde benim de çok bayıldığım o Paul McCartney'in Gertbeck'i hayata geçirdiği sahneye değiniyor. De Şayet filmdeki o uzun ve sıkıcı seanslar feda edilseydi kesilseydi McCartney'in o Gertbeck'i canlandırdığı muhteşem an ki onu an, an yaşıyoruz yine dudak uçurtulatışı olurdu ama bu tüm bağlam olmasaydı gerçek sihri de kaçırmış olurduk demiş Adrian Charles'in. Ben de %100 katılıyorum. Çok keyifliydi gerçekten o e, anları izlemek. Evet. E, lafı çok uzattım galiba. E, estağfurullah. Süremizin sonuna gelmek üzere. Peki. Müzik kültüründen çok çabuk bir silah kültürüne e, göz atmak istiyorum. Son karikatürümüzle. E, internet platformu Counterpoint'ta Nikaragualı ah, Nikaragualı karikatürcü Petro Xavier Molina'nın e, son karikatürü, onu anlatayım, alt alta üç e, kareden oluşmuş. Üstteki karede oldukça öfkeli bir Amerikan vatandaşı görüyoruz. Bir eliyle çocuğunu kolundan kavramış, hışınla böyle arkasına almış. Diğer eliyle de CRT, yani e, Türkçesiyle diyeyim eleştirel ölçülük teorisi kitabının, o başlıklı kitaba şiddetli bir yumruk atıyor ve haykırıyor. Geri bas, çocuklarım için çok tehlikelisin diyor. Örçülük teorisini. Evet, kaf Kafasında da e, Donald Trump'ın hiç başından eksik etmediği kırmızı kep'i var. Tipik, evet, evet. İkinci karede yine aynı manzara var. Ee, yine aynı tip. Manzara tamamen aynı. Fakat bu defa karşıda kitap yok. Onun yerine bir maskeyle aşı enjitektörü var. Adamımız yine öfkeli. Sözler tamamen ayrı. Geri bas, çocuklarım için çok tehlikelisin diyor maskeyle e, COVID aşısına. Üçüncü ve son karede durum değişiyor. Bu kez adamımız nihayet mutlu. Ee, Ağzı yine çok açık ama e, mutlu, gülüyor. Çünkü karşısında bu, ke e, bu kez kocaman bir silah namlusu, bir silahın namlusunu görüyoruz. Ee, çocuğunu da kavradığı gibi böyle o kocan namlunun içine ittiriyor, ağlıyor. Hepsi senin diye böğürüyor e, küçük çocuğunu, e, oğlunu namlunun içine doğru itelerken. E, Pedro Molina şöyle demiş, fanatiklerin argümanları eğer onlara böyle diyorsa tabii e, her zaman zayıftır. O kadar zayıflar ki en basit analize bile karşı çıkarlarken gerçekte ne oldukları kolaylıkla anlaşılıyor. Çocukları korumak istediklerini söyleyen ancak kendi çocuklarının cahil kalmasına bir, veya tıbbi risk altına altında kalmasına izin vermeye istekli olan tarihi revizyonistler ve bilim inkarcıları için durum aynen böyledir. Silah meclisinde de durum aynı. Evet, silah kültürünün içine sokuyor çocuğu. Evet. Evet. Için. Bu daha geçen hafta üzerinde durdunuz 15 yaşında bir çocuk, anasının babasının da büyük desteğiyle dört kişiyi, beş kişiyi öldürdü kendisi. İşte bu, bu karikatürde onu yansıtıyor zaten. Evet. evet. Anne baba desteğiyle. Maalesef. Arumdağ Tehroy'un güzel bir sözünü hatırladım ben de. <gülüyor> yani Eskiden savaşlar için silah üretilirdi. Şimdi silahlar için savaş üretiliyor diye bir sözü vardı. Onun da. <gülüyor> evet. Böyle bir şey. Peki ya Süreyi de birazcık açtık ama şey hemen seçelim değil mi? Ben Kariden yanayım. Peru. Senfoni. <gülüyor> Siz evet. ne Ben Beatles'u da çok beğendim. Hoş, nostaljik. Ben biraz üşüyorum bu sabah. Bir şey söyleyemeyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Ahtapot çok güzel. Piyano çok güzel. <gülüyor> evet. E Karik. Evet Karik. Karik kari yani yaşasın demokrasi. Yaşasın demokrasi. Piyanolar. Tamam ok. Tamam. <gülüyor> <Çok gülüyor> Şükürler İzel görüşmek i̇yi, üzere. İyi haftalar görüşmek üzere efendim hoşça Hoşçakalın. İzel Rozental ile haftanın karikatürleri.